981. konu, Hazreti Peygamberin Ayşe ve diğer hanımlarıyla şakalaşması, Ebu Bekir, Resulullah'tan izin istedi, içeri girerken Hazreti Ayşe'nin sesinin peygamberin sesinden daha yüksek çıktığını işitti, içeri girdi, Hazreti Ayşe'ye tokat atmak istedi ve, görüyorum ki sen sesini peygamberin sesinden daha fazla yükseltiyorsun, dedi, Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in kızını dövmesine engel oldu, Ebu Bekir öfkeli olarak çıktı, Hazreti Peygamber, Ayşe'ye, nasıl, gördün mü, bak seni babandan kurtardım, dedi. Ebu Bekir birkaç gün Ayşe'nin hücresine gelmedi. Sonra izin isteyerek, Hazreti Peygamber'in yanına girdiğinde, Hazreti Peygamber ile kızı Ayşe'yi barış içinde görerek, siz daha önce beni kavganıza kattığınız gibi şimdi de barışınıza katıyor musunuz, dedi. Hazreti Peygamber de, evet, katıyoruz, dedi.